istayin bıho ve neslaafir, ve nawait وخلق من حوا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصطغل حديث كتاب الله وخير محمد صلى الله عليه وسلم وشر وكل مبتذته بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تعالى في الكتاب الكريم اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم Nahnu naqussu Kur'an-ı Kerim'de resullerin kıssalarının yanında bir de tarihten ...bazı davetçilerin kıssalarından da bahseder. Bu bahsedilen kıssalardaki şahıslar... ...kıssaların kahramanları bir Rasul değildir. Bu kıssalarda bahsedilenler... ...bir Nebi Peygamber değildir. Mesela Yasin suresinde bahsedilen... ...iki evçi... ...arkasından onlara destek oradan gelen üçüncü kişi arkasından onları destekleyen Habibun Neccar bir Rasul değildir. Bir Nebi değildir. Bir Peygamber değildir. Sizin gibi, benim gibi, bizler gibi Müslümanlardan sadece bir Müslüman'dır. Mesela Ashabu ı Hudud'un hendeklerinde diri diri ateşlere atılan Müslümanlar bir Rasul değildir. Bir Nebi değildir. ...sizin gibi, benim gibi, bizler gibi sadece bir insandır. İşte biraz önce okuduğum ayette kıssası bahsedilen... ...ashab-ı kef, ki yedi kişilerdir tercih edilen görüşe göre... ...sekizincileri onlara adım adım takip eden köpekleridir. İşte bu ashab-ı bu yedi arkadaş da sizin gibi benim gibi ve bizler gibi normal vatandaştır ancak ne büyük bir nimettir ki bu yedi arkadaş bir hayat sürdürdüler bu yedi arkadaş bir hayat yaşadılar vefat ettiler aradan 500 yıl veya 1000 yıl veya 2000 yıl tarihini bilemiyoruz zaman geçti Allah subhanehu ve teala bir peygamber gönderdi. Allah subhanehu ve teala gönderdiği peygambere indirdiği kitapta bu yedi arkadaştan bahsetti. Subhanallah. Ne kadar büyük bir şeref değil mi kardeşler? Ne kadar büyük bir izzet değil mi kardeşler? Düşünsene. Bundan 500, 500 yıl sonra 1000 yıl sonra Allah subhanehu ve teala bir peygamber gönderiyor. Böyle bir şey yok da. Farz misal. O peygamber bir kitap indiriyor, senden ve benden bahsediyor. Bizden bahsediyor veya bizim gibi Müslümanlardan bahsediyor. Bu oldukça büyük bir şereftir ve her Müslümanın şu soruyu kendisine sorması gerekir. Bu insanlar ne yaptılar da böyle büyük bir şerefe nail oldular? Bu insanlar ne yaptılar da böyle büyük bir izzete, böyle büyük bir övgüye masar oldular. Bu insanların neydi? Onlar da bizim gibi vatandaşlardı. Anneleri babaları vardı, çocukları vardı, eşleri vardı. Yerleri, yurtları, mülkleri, malları vardı. Korkuları vardı, sevinçleri vardı, üzüntüleri vardı. Onları bizden farklı kılan nedir acaba? Onlar ne yaptı ki Allah Subhanehu Teala onların kıssasını aradan 300-500 yıl sonra Son Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği kitabında zikretti. İşte bu soruyu yapma hepimiz, kendimize sormamız ve bu sorunun cevabını bilmemiz gerekir kardeşlerim, bilmemiz gerekir. Kardeşler bu sorunun cevabı Kehf suresinde vardır. Gizli değildir. Allah teala ashab-ı kehfe niçin bu kadar değer verdiğini, Allah subhane ve teala ashab-ı kehfi niçin bu kadar şereflendirdiğini, Kitabında gizlememiştir, bir bulmacanın içerisine yerleştirmemiştir ki arayıp bulalım. Kehf suresinde olabildiğince açık bir şekilde ashabı ı Kehf'in kıssası, Kehf suresinde olabildiğince açık bir şekilde ashabı Kehf'in vasıfları bize bildirilmektedir. اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اَمَنُونَ Onlar gençler diyor. Ben bu kısma girmiyorum. Arapçaya göre 18 ila 30 arasında arasındalarmış bunlar. 18 ila 30 yaş arasında gençlermiş. Birçok gencin içerisinden bunları hayırlı kılan, bunları farklı kılan nedir? İnnehum fidyetun amanu onlar iman eden gençlerdir bu bir. Vallahi. Vallahi kardeşler, ashab-ı kevin şerefine nail olmak istiyorsak o halde arkadaşlar asabı kehfin izzetine nahi olmak istiyorsak. Orada küçük çocuklarısın inşallah. O halde arkadaşlar parantez içinde Cuma hukmesi namaz mesabesindedir kardeşler. Cuma hukmesi namaz mesabesindedir. Namaz var gibi duracaksınız Cuma hukmesinde tamam mı? Yani namaz var gibi. İki de namaz konumdadır. Yanındaki arkadaşına sus demen, konuşma demen dahi cuma hutbesi esnasında nedir? Boş sözdür. Cuma hutbesini namaz kılar gibi duracaksınız evet. Devam ediyoruz kıssaya biz. İnnahum fidyetun amenu. Onlar iman etmiş gençlerdi. Onlar neydi? İman etmiş. Demek ki asabü'l-kenfin ulaştığı yere ulaşabilmek, asabü'l-kenfin ulaştığı şerefe ulaşabilmek Ashab-ı Kehfin, ulaştığı makama ulaşabilmek bir iman olacaktır, bu bir yer. Arkadaşlar, imanın en önemli üç unsuru vardır. Bir, iman kendisine şirk karıştırılmaksızın olmalıdır. Allah su buyuruyor, onların çoğu imanı ama imanlarına şirk ulaştırır. Eğer imanımızda şirk varsa mümin olmamız mümkün olmadığı gibi Ashab-ı Kehfin, İzzetine ve şerefine nail olmamız hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. İman şirksiz olmak zorundadır. İman katışıksız olmak zorundadır. İman ihlas üzere olmak zorundadır. İhlas ile kast edilen saf, ara doğru, şirkten beri olmuş bir imandır bu bir yer. İki, iman istikamet ister. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kul aamentu billahi thumma stakim İman ettim ve ve dosdoğru olur. İman, bugün iman ettiğin üzerinde son nefesine kadar daimiyet ister. İman, bugün iman ettiğin hususlarda adım adım yürümeli ister. İman, bugün iman ettiğin hak, hak gerçek üzerinde bir milim daha sarkmadan son nefesine kadar koşmayı isteyen bir inançtır kardeşler. İmanın ikinci vasfı istikamettir. İmanın üçüncü vasfı ise şüpheden ve şekten arındırılmasıdır. İman her türlü şüpheden her türlü şekten arındırılmaktır. Şüphe ile şek ile kastım nedir? İşte biz şu esasan yürüyoruz, bu küfürdür diyoruz. Burada şüphe duymuyoruz, hayır bu değildir. İman bazı esaslara inanmaktır kalbin amelidir. Mesela Allah'a temekkülünden şüphe duymayacaksın. Allah'ın dostluğundan şüphe duymayacaksın. Allah'la beraberlikten şüphe duymayacaksın. Allah'ın temekkülünden şüphe duymayacaksın. Allah'ın müminlere yardımından şüphe duymayacaksın. Allah'ın müminlere kifayetinden şüphe duymayacaksın. Allah'ın devamlı mümin kulluyla Beraber olduğuna iman edeceksin. Kalbin bu imanla dost olacak. yoldan bu şekilde yürüyeceksin. Yolun zorlukları karşısında sebat edebilmen, yani ikinci esas istikamen, ancak şüpheden uzak bir imanla gerçekleşir. Eğer imanında şüpheler varsa, eğer Allah'ın sana yardım edeceğinden şüphedeysen, eğer Allah'ın seni destekleyeceğinden yine şüphedeysen, eğer temennin şüphe eksikliği girmişse, Eğer sevgingde Allah'a karşı şüphe varsa senin iman yolunda iman yolunda yürürken o dikenli bahçede yürürken o zor yolda yürürken yolun zorluklarına, yolun meşakkatlerine sabretme mümkün değildir. İşte kardeşler. Ashabe böyle bir imanla Çağın Firavun'a karşı dikilmişlerdir. İz-i diyor, ona karşı kıyam etmişlerdir. Bu iman olmadan kalpte Allah korkusu değil, insan korkusu olur. Eğer bu iman yoksa kalpte Allah sevgisi değil, dünya sevgisi vardır. Eğer bu iman yoksa kalp Allah'ın zikrine değil, dünyanın zikriğine meşgurdur. Eğer böyle bir imana sahip değilseniz en ufak bir tehdit sizi geri adım attıracaktır. Eğer böyle bir imana sahip değilseniz en ufak bir endişe sizin adımlarınızın yavaşlamasına sebep olacaktır. Ben hak kelimesi çıktım ortaya güçlü bir şekilde söyledim. Rabbim beni konur şeklinde bir imana sahip değilsen diyeceksin ki ben hak kelimeyi ortaya koyduğum zaman... Ya beni tutuklanlarsa, ya zindana düşersem, çoluğuma çocuğuma kim bakacak dersin? Çağın, firavunlarının karşısında kıyam etmek, kesinlikle bu iman olmaksızın mümkün değildir. Onlar bizden hiç razı olmayacaklar. Önümüzdeki derslerde göreceğiz, kubbelerde göreceğiz diyor ki, Kehf diyor ki eğer onlar sizi eline geçirirse ya taşlayarak uygulurlar ya da kendi dinlerine döndürürler. Böyle bir durumda, böyle bir baskın güç karşısında yani seni eline geçirdiği zaman seni taşlayacak. Kıyamak kalkabilmek için işte böyle bahsettiğimiz... Şertten uzak, şüpheden uzak, şirkten uzak, yalpanamadan uzak bir iman lazım kardeşler. Tekrar ediyoruz. Bir, iman ihlas üzere olmak zorundadır. İki, iman istikamet üzere olmak zorundadır. Üç, iman şüphesiz olmak zorundadır. Bu ise bütünüyle ama bütünüyle Allah'a tevekkül etmeyin. Bütünüyle ama bütünüyle Allah'a sevmeyin. Bütünüyle ama bütünüyle Allah'tan korkmayın, Allah'ın yardımına güvenmeyin, Allah'ın kifayetine güvenmeyin. Gerekli kılan bir imandır. Bu, bunu gerekli kılan bir imandır kardeşler. İşte Ashab-ı Kevf böyle bir iman ile yuraçmıştır. اِنَّهُمْ <Sessizlik> فِدْيَةٌ عَامَنُوا بِرَبِّهِمْ Onlar gençti ama Rablerine de iman ettiler. İmanda sevat ettikleri için, imanda güçlü durdukları için, imanda şirkten beri oldukları için, imanlarında şüphe etmedikleri için وَذِلَّهُمْ bu Biz de ne yaptık? Onların hidayetini artırdık. Onların kalplerinde olan imanı artırdık. Onların ihlasını artırdık. Onların şekten ve şüpheden uzak olan hidayetlerini artırdık, وَرَبَدْنَا ala قُلُوبِهِمْ Kalplerini sağlamlaştırdık. Kardeşler bakın. Güçlü bir imana sahip olduğunuz zaman, kuvvetli bir imana sahip olduğunuz zaman, imanla beraber Allah'ın yardımı gelmektedir. Arkadaşlar unutmayın. Allah Subh'ana yardım edecektir. Ama imanımız oranında. Arkadaşlar unutmayın. Allah Subh'ana Yatala müminlere kifayet edecektir ancak kumluk oranında abdahu Allah yeterli değil midir kime yeterli değil midir kuluna izafet de gelmiş Allah kime yeterli değildir? değil midir kuluna yeterli değil midir Allah kuluna yeterli değil midir yani sen kumluk gösterdiğin oramdan Allah'ın kifayetsan olacaktır sen, kumluk gösterdiğin derecede Allah'ın yeterli üzerine inecektir. Bir başka ayet. وَكَانْ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْهُ mu'minin Müminlere yardım etmek bizim üzerimize bir haktır. نَصْهُ mu'minin <الْمُؤْمِنِين> Yine izafette gelmiş. İman ile yardım doğru orantılıdır. İman ne kadar güçlüyse, iman ne kadar kuvvetliyse, iman ne kadar sağlamsa, Yarın da o kadar nedir? Güçlüdür. Yarın da o kadar kuvvetlidir. Hiç daha sabık et, dikkat edin. Burada bitiriyoruz kardeşler kıssayı. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Özetliyoruz. اِنَّهُمْ فِتْيَتُنْ اَمَنُونَ Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. İman güçlü olduğu için وَزِدْنَهُمْ <gülüyor> da inayetleri arttı. İman güçlü olduğu için وَرَبَتْنَا اَلٰى قُلُوبِهِمْ Onların kalplerini sımsıkı pekiştirdik. Kardeşler, bu hususlara, bu vasıflara sahip olmadan Firavunlara karşı kıyafetmek mümkün değildir. Kardeşler, kalbinizde iman güçlü olmadan, Allah sizin hidayetinize hidayet katmadan, Allah Subh'ana sizin kalplerinizi pekiştirmeden اِذْ قَالُوا yapmanız ayetin devamı önümüzdeki hafta anlatacağız bu mümkün değildir. Allah subh'ala ve teala her birimize İslam ümmetinin tamamına böyle bir iman nasip etsin kardeşlerim. Ve ahdudarvanı alhamdülillah. <gülüyor> Elhamdülillahi vahdaha. Ve salatu ve selamu alhamdülillahi nebiye va'da. Kardeşler Allah subh'ala ve teala Ud suresinde Allah subh'ala ve teala Ud suresinde Rasulülerin kıssasını anlattıktan sonra diyor ki işte biz sanat kıssaları böyle anlatıyoruz ki kalbini sebat ettirelim diye. Allah'ın izniyle yarın akşamdan itibaren saat 21'de burada sadece erkeklere mahsus olmak üzere davet fıkhına başlıyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını, diğer peygamberlerin kıssasını işleyeceğiz. Amacımız davet fıkhını öğrenmektir. Bakın bugün hutbede bir 10 dakikada bir 15 dakikada bir kısanın birkaç bölümünde neler, neler öğrendik. Bir daha da hutbeydi. Hutbe ile ders aynı olmaz. Daha anlatacağımızı buradan çıkartacağımız çok ibretli akser olacak. Demek ki bakın kısaca hutbede biz hakkıyla Allah'ın davet edebilmek için güçlü bir imana, güçlü bir hidayete güçlü bir kalp sağlamlığına sahip olmamız gerekir dedik. İşte arkadaşlar uzun bir süre inşallah bir, bir yıl veya bir yıldan uzun bir süre davet fıkhını işleyeceğiz. Mutlaka ama mutlaka en eksik olduğumuz konu, bugün Türkiye'deki Müslüman en az bildiğimiz konu, mutlaka ama mutlaka katılmanızı, çevrenizi davet etmenizi mutlaka nasihat edelim inşallah. Allah Subhanahu ve Teala bu vesileyle dinine karşı kalbimiz samimi bir nefesle huzuruna buldu. Ve namazı sağ